Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzan. Açık Radyo'dayız, 94.9'da Kamusla Güreş'teyiz. Ee, tezatlık programımız, tezatlıklar üzerindeki programımız devam ediyor. Ee, yine iyilik ve kötülük üzerine duracağız. Eveliyatında ee, e, Kamusla Güreş e, Twitter adresimizi hatırlatalım. Ee, Instagram'da da varız, değil mi? Varız. Bu ara. Böyle efendim. Herkese iyi haftalar dileyelim. Devam edelim. Sevgili dinleyiciler, iyi ve Kötü üzerine dördüncü programımız bu. Biraz maşallah, daha devam maşallah. edeceğiz, öyle görünüyor. Ee, geçen programımızda... Bu kadar iyilik ve kötülük sorunu olan dünyada dört tane program... Az Ama olur. Daha devam edecek. Evet. Evet, ee, <gülüyor> o ee. yüzden e, gündeme de çok uygun. Evet. Ee, Kötüler sarmış etrafımız. Geçen e, hafta e, gerek devletin e, gerek dinin hukukun ahlakın ...iyi ve kötüyü biçimlendirmesi üzerinde... ...konuşmaya devam etmiştik. Hı hı. Ee, şimdi orada gücü elinde... ...bulunduranın... E, ...iyi ve kötü olma halinden bahsettik. Çok da güncel oldu. Her zaman güncele uymayabiliyor programımız ...sağır. E, onun dışında... E, ...bu... E, yani politikacıyı da içine alan, din adamını da içine alan, e, gücün, e, iyilik ve kötülük üzerindeki etkisinin bazen şiddeti de doğurduğundan bahsetmiştik. Şimdi bunlara bağlı birkaç da söz var elimizde. E, onları söyleyerek e, devam ettirmiş olalım konuyu. Buyurunuz efendim. Efendim Andreejid'in bir tanımı var. E, diyor ki her türlü kötülüğü yapmaya muktedirken bir şey yapmamak. İşte budur iyilik diye bir değişik iyilik tanımı yapmış. Hmm. Ee, biz önce üzerinde e, düşünmüştük Kerem'le yani kötülük yapacakken yapmamak mıdır iyilik diye ama e, dünyanın ve yönetimlerin gidişatına bakıldığında e, aslında bütün gücü elinde bulunduran yani işte siyasi, askeri ya da uhrevi gücün e, genellikle o gücü ...hemen değilse bile bir süre sonra... ...kötüye kullanması Ama neredeyse... olabiliyor evet. evet doğru yani neredeyse hatta şey... ...ağırlıkla eğilim o. Hı hı. Ve yapmamak ciddi bir güç ve irade... E, ...göstergesi gibi... Böylece Andrejide katılmış olduk bir de e, siyasetten de bu kadar bahsetmişken e, elimizde Bacon'ın ünlü denemeci Bacon'ın 16. 17. yüzyılda yaşamış denemelerinden birkaç alıntı var. Machiavelli'nin bir alıntısını kullanmış Bacon. Machiavelli demiş ki bu dinle ilgili Hristiyan dini iyi insanları zorbalarla hırsızların eline bırakmıştır. Biz geçen programımızda dinlerden bahsederken özellikle Müslümanlık ve Yahudilikte daha ...kolay sertleşebilen, cezalandırabilen ya da kendine benzemeyene e, kötü bir şey... E, ...en azından bizim bakış açımıza göre yapabilen bir yaklaşım olduğu üzerinde durmuştuk. Ama Hristiyan dininin e, tabii ki ilk çıktığı zamanlardaki halinden e, bahsediyoruz. Hı hı. E, öbür yanağını da tokat atana uzatma yaklaşımı onların bayağı bir zulüm görmesine neden olmuş... Evet yani bütün tarih boyunca dinin yani sadece tek tanrı dinler için geçerli değil e, siyasetle iktidarla yakın durma halinden dolayı maalesef hani <gülüyor> bu kötülük unsuru çok çok öne çıktığı durumlarda söz konusu. Evet gücü elinde barındıran evet. ister birleştirsin dinle ister birleştirmesin. E, Keza Beykın'ın e, politikacılara dönükte bir e, sözü var. Ee, çekememezlik, kindarlık, insan düşmanlığı ee, bunları kötülüğün üç temel başlığı olarak vermiş. Çekememezlik, ee, kindarlık hmm. e, bir de insan düşmanlığı hmm. ve demiş ki e, büyük politikacıların hepsi bu keresteden biçilmiştir. <gülüyor> demiş. Ee, gene e, din, düşman, devlet başlığı altında son bir şey söyleyeceğim ve artık e, zorlu e, parkur, felsefeye adım atacağız Kerem'le. E, ben geçen hafta çok da başka bir sebepten dolayı Umberto Eco'nun Düşman Yaratmak kitabına bakıyordum. Doğan'dan basılmış. E, orada tam da e, ilk programlarımızda bahsettiğimiz şeyi bir cümle olarak gördüm. E, demiş ki Eko Kendin ve benzerlerin gibi olmayan kötü. Evet. Yani insanın gördüğü şey bu. Ee, Bizde e, düşmanlarımız bizden farklıdır ya da farklı olan bize düşmandır. Tabi burada düşmanı biz hep bu kötü ile paralel e, alıyoruz. E, düşman farklı sözcüklerinin bir altını çizmiş olalım. E, vardığımız kelimeler olarak. Felsefede e, adım atalım. İşte şeyden yaralandım bayağı. İşte bu yapı kredi yayınlarının Kogito 3 aylık düşünce dergisinin başlı başına kötülükle ilgili bir sayı var hatta şiddetle de ilgili bir sayı var orada Ürün Sönmez'in Türk Edebiyatı ve Kötülük başlığı adı altında yazdığı bir makale var orada bir kabaca bir kabaca demeyeyim hani bir özet geçmiş orada biraz kötülüğe bakacağız aslında yani kötülük diyor, dinlerin, felsefenin ve sanatın doğuştan itibaren insanın varoluşunu anlamlandırma çabası olarak sorgulanmıştır diyor. Evet. Ee, dini açıdan özellikle tek tanrılı dinler açısından tanrının kötülük karşısındaki aklanma girişimleri ya da kötülüğün gerekçelendirilmesi şeklinde ortaya çıkıyor. Burada da bir kötülük sorunu ortaya çıkıyor, kavram olarak ortaya çıkıyor. Evet. Bu da ne demek? İşte en iyi olan tanrıyla evrendeki kötülüğün uzlaştırılma, uzlaştırılması sorunu. Değil Hı -hı. mi? Evet. Bunu Burada hani Teodüse kavramı var. Teodüseye bakacağız. Aslında e, bir yandan da şöyle bir durum söz konusu. E, ta Agustinus'tan e, i̇bn Sina'ya uzanan teolojik gelenekte kötülüğün e, doğası genel olarak... E, Üçe ayrılıyor. Bunlar hı hı. metafizik kötülük, ahlaki kötülük ve doğal kötülük. Hı hı. Kabaca bunları tanımlamak gerekirse anladığımız anlam metafizik kötülük aslında iki düzlemde açıklanıyor. Birincisi iyiliğin ve kötülüğün ışığın ve karanlığın ebedi kozmolojik ilkeler olarak sürekli birbiriyle çatıştığını öne süren maniheist görüş var. Hmm, şu bizim ikilik kavramımıza da uyuyor hı hı, herhalde. uyuyor, evet. Sen hatta bahsediyordun, yani özellikle eski dinler, tek tanrılı olmayan dinlerin bir kısmı... E, ...kötü tanrıları da yaratarak işe çözüm bulmuş gibi bir cümlesi vardı hatta evet. Kerem'in. Yunan mitolojisinde de böyle hatta. Hı hı. E, metafizik kötülüğün ikincisi ise kötü olarak adlandırdığımız şeyin... ...işte maddi dünyanın sonluluğu ve sınırlılığı nedeniyle maddi varlıkların Tanrı'nın iyiliklerinden ya da mükemmelliklerinden tam olarak pay alamaması sonucu oluşan bir eksiklik ya da yoksunluktan kaynaklandığını ifade eder. Yani ölümlülük mükemmelleş, mükemmelleşmemizi engel engelliyor. Liyen, evet, bir böyle unsur. bir bakış açısı var. Evet. Doğal kötülük hepimizin bildiği işte doğa felaketleri, hastalık gibi insandan göreceli olarak bağımsız nedenlerle evet, meydana gelen kötülükler var. Hatta hani bu e, Avrupa'da ...onu da değiniriz muhtemelen... ...işte... ...1755 yılında... ...Lizbon depremi... E, ...ve Hı, sonrasında evet, Avrupa'da çok büyük bir... ...felsefi, teolojik bir... ...tartışma e, düzlemi oluşuyor... E, ...onu da gelecek programda... ...umarım değiniriz... Evet, ...biraz kronolojik gitmeyi düşünüyoruz... Çünkü evet, bu ...bir bahşişte. de alaki kötülük hikayesi var... ...o da, da Kanta kadar... E, ...tıpkı metafizik kötülüğün... Hır, ...Hristiyan teolojisindeki yorumu gibi bir eksiklik ya da yoksunluktan olarak e, olarak açıklanıyor. Ancak buradaki eksik olan maddi değil, kavrayıştaki bir eksik ya da istençteki bir zayıflıktır. Yani iradi bir zayıflıktan bahsediyor. Hmm. Böyle bir açılış yapalım. Evet şimdi ben de e, senin demin bahsettiğim bu Teodise kavramına çok uyan e, iki kişiye değineceğim. Sende de zaten var e, bununla ilgili bilgiler. Şimdi e, Teodise için demiştik ki yani e, bütün dünyada bu kötülükler varken nasıl Tanrı'ya rağmen hala oluyorları bir açıklama çabası aslında bu Teodise. Evet yani sınırsız iyilik ve adaleti ile evrendeki kötülüğün varlığını... Uzlaş, uzlaştırma girişimi. Evet ee, Bu Senegustin milattan sonra 354 ile 430 arasında yaşamış. Hı -hı. Ee, o tam bu Teodise'ye... başvuran e, filozoflardan biri diyebiliriz. Hı -hı. Ee, önce şöyle bir açıklama getiriyor diyor ki kötülük aslında bir şey değildir diyor. Sadece bir şeyin noksanlığıdır Hı -hı. yani iyi var aslında iyi eylemeyince, ...kötü oluyor. Aslında hmm. kötü diye bir şey yok. Biraz mantık oyunları <gülüyor> Evet, <gülüyor> Voluntaz deniliyor buna. <gülüyor> ha, evet. Evet, Voluntaz. Batı felsefesine böyle girmiş. Şey, Aziz Akustu e, bu tartışması diyeyim. Evet, doğru. Sonra şey diyor, e, bunu nasıl açıklıyor? İnsan akılcı bir varlık. E, buna bağlı olarak da özgür bir iradeye sahip. E o halde iyi ile kötü arasında seçim yapabilir. E bu durumda... ...Tanrı bu kötülüklerin anası değil, onu sorumlu tutamayız gibi bir aklama var. Hatta sende buna dair sanki bir yaklaşım vardı, yani seçim yapma... E... Ya, tabii eğer insana seçme özgürlüğünü Tanrı verdiyse onu neden cezalandırıyor? öyle bir durum var. Soru işaretleri çıkıyor burada. Evet. Eğer Tanrı mutlak iyi bir varlıksa neden cezalandırılmaya tabi kötü bir eylem vardır? Bunlar hep sorgulanıyor tarih boyunca. Ama Agustin gene savunmada e, hatta şöyle bir yaklaşımda da bulunuyor. E, aslında diyor yani kötülüklerin olması iyiliğe katkıda bulunur. Hani bir kontrastın olumlu etkisi gibi, iyinin Hı -hı. görünmesine yardımcı olur gibi. E, burada da Oscar Wilde'ın söylediği bir şeyle ters önerme yapıyorlar gibi sanki. Oscar Wilde'ın e, şöyle bir sözü var. İyi insanların büyük zararı dokunuyor şu dünyada. Verdikleri en büyük zarar da kötülüğü olağanüstü önemli kılmalarıdır demiş. Hmm. E, Lady Windermere'ın yelpazesi oyununda tam ters köşe. Sen August'in de tersini söylüyordu. Kötülük iyi ki var. O zaman iyi daha çok öne çıkıyor gibi. Ee, şimdi böyle adım adım Leibniz'e geçeceğiz aslında Leibniz'e geçmeden e, tam da Leibniz'i anlatan bir e, şarkı çalacağız e, Julie Andrews'un A Optimist'i A e, Optimist kör kütük iyimser demek e, sonra bu içeriği Leibniz'e bağlayalım dinliyoruz When the sky is a bright canary yellow I forget every cloud I've ever seen, so they call me a cockeyed optimist, immature and in Every whipple will is selling me a bill and telling me multimodal Çevir cut like a dove with a thing called FM 94.9 Açık Radyoda Kamusla Güreş İyi Kötü Tezadıyla Devam ediyor e, Körkütük İyimser şarkısının ardından e, Körkütük İyimser e, bulunan Leibniz'e geçiyoruz 1646-1717 yılları arasında yaşamış bir filozof e, önemli olan Her şey iyidir gibi bir yaklaşımı var bu Leibniz'in ee, hatta e, benim elimde Orhan Hançerlioğlu'nun düşünce tarihi e, vardı. Yani pek çok felsefe kitabının yanında. Burada bir parantez açıp... E, Artık günümüzün e, akademik yaklaşımının yanında e, biraz da fazla öznel kaldığını e, bu kitabın söylemek mümkün. O parantezi açmak ihtiyacını hissediyorum. Fakat gene de pek çok kişiyi ve görüşünü gayet güzel açıklıyor. Şimdi e, orada demiş ki Hançerlioğlu sanki Nietzsche'nin kötümserliğini 150 yıl öncesinden sezmiş de... O, ...onu karşılayacak bir şeyler söylemiş yapmıştır Leibniz diyor. Hmm. Şöyle demiş Leibniz... E, Hatırlayalım programın ilk dakikalarında Teodise tarihi ha. aklama ifadesinin aslında hani vermiştik. bu şey olmuş bu öğreti live le beraber tanımlanmış olmuş ya yani ta, e, tartışılıyormuş. İsmi konmuş. Ha, o dönemde, evet. Leibniz döneminde Teodise evet. denmiş. Tamam. Yani bu durumda ondan çok önce gelen Agustin de Teodise yapmış ama o zaman Teodise kavramı yokmuş. Evet, aynen <gülüyor> tamam. Efendim, şimdi bu Leibniz e, tarihi aklayacaklar ya, bu kadar kötülüğe karşı nasıl bu e, mutlak, muktedir e, tanrı var, e, uyuşmuyor bunlar. E, o da demiş ki, mümkün olan dünyaların... ...en yetkini, en iyisidir bu dünya demiş... ...yani olabilecek olan budur... Hani ...eldeki hmm. kumaş bu gibi... Ee, ...şöyle bir şey var... Ee, ...şimdi e, Leibniz'in... E, ...iyi bir tanrı eliyle yaratılan... ...bir evreni kabul ettiğini biliyoruz... ...ancak belli zorunluluklar sonucu... ...kötülükler ortaya çıkıyor... ...bunlarda tanrının parmağı yok gibi... ...bir yaklaşım var Leibniz'de... Hmm. E, ...madem ki... E, ...biraz San gibi oluyor. Tanrı bu kötülüklere izin veriyor. Çünkü her şey onun elinde. E, o halde de... ...iyi etmiştir gibi bir yaklaşımı vardır... ...diyor e, Hançerli... ...oğlu. E, şimdi... ...Leibniz'in bu görüşlerini... ...hemen kendisinin ardından Christian Wolff... ...sistematik bir hale getiriyor. Hatta ikisinin adıyla anılan... ...bir yaklaşım olarak açıklanıyor bu. E, mümkün olan dünyaların... ...en iyisi, en yetkini budur ifadesi. Hı hı. İşte... Hemen ardından Voltaire e, geliyor e, 1674'te doğup 1778'de ölen Voltaire'in Kandide e, bir yanıyla bayağı Leibniz'in e, bu dünya görüşüyle alay ediyor diyebiliriz. E, orada şöyle bir ifade var. E, Mümkün olan alemlerin bu en güzelinde sana bir temiz sopa çeksem bu da en iyimidir diye bir soru soruluyor mesela içinde. Bayağı bir Leibniz'e gönderme var. E, şeyin e, oyunun içinde Kandit'te kafası bu Leibniz Wolf iyimserlikleriyle doğmuş bir delikanının acıklı ve gülünç hikayeleri anlatılıyor diyebiliriz. E, bu delikanının hocası iyimser Pangloss'ta bir de kötümser hocası var ama iyimser hoca bayağı bir Leibniz'i çağrıştırıyor. Hmm. Ve, e, Walter, ee, oyun boyunca eleştiriyor aslında bu aşırı iyimser yaklaşımı ee, Voltaire'in aynı zamanda bir felsefe sözlüğü var Orada her şey iyidir diye bir madde var Maddenin açıklaması şu Bir elmayı yedik diye sonsuz bir ömür süreceğimiz haz ülkesinden kovulmuşuz Binbir yoksulluk içinde hepsi acı çekecek ve başkalarına da çektirecek çocuklar meydana getirmişiz Önümüzde bütün hastalıklara tutulmak, dertlere uğramak, acılar içinde ölmek, sonra da bir fenalık olarak yüzyıllarca sonsuzluğun içinde yanmak var. Leibniz'in iyilik dediği bu mudur? Hatta şey, ayrıntı yayınlanan modern düşüncede kötülük diye bir kitap, kitap var ona baktım, Uzun Neyman'ın alternatif bir felsefe tarihinde bu sadece Voltaire has bir şey değil. Bale diye bir filozof da bu durumu tartışıyor. Orada e, sonsuzluğu sonsuza kadar cezalandırma hikayesi kavramı da e, tart ha, aynen, tartışılıyor. Aynen. E, tavsiye edelim bir yandan dinleyicilerimize. Evet efendim şimdi e, buralardan özellikle Leibniz'den, Sen Agustin'den bahsedince iyimser e, iyi niyetli sözcükleri tekrar anımsıyoruz ama Voltaire'in bakış açısından bu düşündüklerine baktığımızda da saf sözcüğü çıkıyor ki bunları da ilk programlarımızda konuşmuştuk bazen iyi niyet saflıkta olabiliyor diye Kant, Kant geliyor sonra herhalde evet aslında Kant bir çığır açıyor 1724-1804 arasında yaşamış Immanuel Kant bu Tüdüşeye başvurmadan e, kötülüğü sorgulaması e, Mühim. Evet mühim çünkü Kant insanın doğuştan gelen kötülük eğilimini e, radikal kötülük olarak adlandırıyor. E, bu da şu demek kötülüğü doğa değil özgür insan üretiyor. E, bu da tanrısal kaynaklı kötülükten insan kaynaklı kötüle geçildiğini gösteriyor. Böyle bir hmm. e, evrim söz konusu. Yani burada Sen farklı olan hiç tanrıyı araya sokmadan. Tam konuşacağız de işte. Kant'a göre diyor işte insan... ...iyi ve kötüden ahlaken... ...kendisi sorumlu... ...ancak insanın ahlaklı olabilmesi için... ...dini ihtiyacın olmadığının savunulması... ...Kant ile görülen bir... Hmm. ...yenilik... ...ve buna göre diyor... ...insan doğuştan iyi veya kötü... ...şeytan veya melek değildir... ...yaptığı seçimler dolayısıyla... ...iyi ya da kötü olur... ...diyor... Hmm. Evet. Ee, evet ...burada bir irade durum söz konusu... Şimdi... farklı olarak... Evet. E, yıllar geçiyor. Kronolojik olarak devam ediyoruz. Ben Schopenhauer'ı e, 1788'de doğup 1860'da doğan e, ele almak istiyorum. E, burada da bir kötümserle karşı karşıyayız. En azından aynı konuya bakış söz konusu olunca. Hı hı. E, Schopenhauer, Leibniz'in tam ters köşesinde. O dünyanın mümkün olan alemlerin en iyisi değil en kötüsü olduğu düşüncesinde. Çünkü acı sevinçten ...çok daha fazla var dünyada. Hı -hı. Ee, bana, tarih neydi? Yaşı, tarihler... Işte, 1700'lerin işte, sonları... ...1800'ler... ...18. 19. yüzyıl gibi ilerliyor. Asıl ee, dünya savaşlarından sonra... O, tabii. Evet, ...ona tabii. bu program yetişemeyeceğiz sanki ama... ...şimdi aynı yıllara baktığımız zaman... ...Göte'nin Faustu ile karşılaşıyoruz. Burada bir... Edebiyat eseri daha çok aslında ama altında önemli bir felsefe barındırıyor. Göte de 1749'da doğmuş, 1832'de ölmüş. Orada malum Doktor Faust'un Nefisto ile şeytanla karşılaşması sonucu bir seçim yapması söz konusudur. Bu seçimi insanın iyilikle kötülüğün çarpıştığı... Alan olması bakımından açıklıyor Hançerlioğlu'nun gene bakış açısıyla hı hı. yani insan hem iyi hem içinde barındırıyor ve sürekli çatışıyor iyi ile kötü içinde ancak Göte'nin kitaptaki yaklaşımına göre hayat kendiliğinden ne iyi ne de kötü. Neyse o aslında. Ona bu anlamları insan yüklüyor. O yüzden hayatı yargılamamalı gibi bir noktaya da gittiği düşünülebilir. Sonra gene bir edebiyat eserinden bahsedeceğim aslında 19. yüzyılda Robert Louis Stevenson'ın hepimizin bildiği filmi falan da çok meşhurdur. Kaç kere çevrildi. Doktor Jekyll and Mr. Hyde. Hmm. İyi ve kötü deyince akla gelen temel eserlerden. Burada da aslında ayrılan bir İyilik ve kötülük var. Hmm. Ee, artık iki insan halinde vücut e, bulan. Buluyor, değil mi? Böyle bir bakış açısı söz konusu. Efendim, böyle. evet. Kelimeler uzun, program kısa. kısa evet, Diyerek. biz çatışma, birleşme, ayrılma gibi sözcüklere de vardık bu durumda. E, Nietzsche aslında iyi ve kötü deyince çok konuşacağımız biriydi ama Nietzsche artık önümüzdeki haftaya. İnşallah. İyi evet. haftalar dileyelim herkese. Evet, hoşçakalın. İyi haftalar. Diyeceğim.